Merhabalar, İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bugün bir konuğumuz var yine. Konuğumuz bizim Kültür dergisinin yayın kurulu üyelerinden, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Kültür İncelemeler'den taze mezun olan Masır Programından mezun olan Ahmet Gökçen. Konuğumuz Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet'in daha yeni piyasaya çıkmış olan yayına hazırladığı bir kitap çerçevesinde konuşacağız Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerinde Yezidiler kitabın adı e, Ahmet dilersen yani e, Yezidilik mevzusu ne zaman Türkiye'de açılsa ilk e, fikri sorulan görüşü alınan e, bir iki kişiden biri sensin e, da Ahmet Gökçen kimdir e, necidir ne yapmıştır ve Yezidilerle olan derdi nedir? Den başlayalım istersen. Ee, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünden lisans, e, lisansdan mezun oldum. Sonrasında e, kültürel incelemelere kaydolup bu yaptığımız ezidiler. Tarihteki bitirme tezin neydi? E, bir unuturma pratiği olarak tarih. Hı. Ama bunu bi biraz daha daha çoğunlukla e, ezidiler üzerinden yazılan e, kitapları değerlendirerek Hı. yapmaya çalıştım. E tabii ki hani bir bir lisans tezi olarak düşünmekte fayda var. Tabii, tabii. E, sonrasında da e, master programında e, bu yaptığım e, lisans tezini bir şekilde geliştirmeye ve e, kısmen de olsa daha akademik bir zemine oturtmaya çalıştım. Ama asıl olarak yaptığım iş e, sizin de bahsettiğiniz Ezidilerle ilgili olan çalışmalardır. Bu çalışmaları aslında Ezidi kültürünün karşılaştırmalı araştırılması başlığı altında yapıyoruz. Ve bu sadece elinizdeki kitapla sınırlı olan bir iş değil. Belki sonrasında da konuşuruz. Daha farklı alanları da var. Bu elimizdeki kitap sadece arşiv kaynaklarından olan bir kitaptır. Ve bunun üzerine bir araştırmayı geliştiriyoruz. Peki sen niye e, şeyin sor, o sorunun Aha. cevabını alamadım? Senin ezdilerle derdini. Ben bir araya gireyim mi burada? <gülüyor> Kitabının kapağı, bu yani açılışında bir bir şey yazmışsın. Hı. Onu istersen okuyayım. Ha o itaf, evet. Evet itaf kısmında, Ezide annesinden ödüş aldığı geçmişi unutmaya çalışan dede Ahmet ve tüm bu sancılardan habersiz yitirdiğimiz kardeşim afetin anısına diye e, başlıyor. Burada da hani aslında derdi olan dergi diyoruz ya kült içinde. Evet. İşte bir dertten yola çıkarak herhalde diye senden dinleyecek. Evet. Yani tabii ki benim işte büyük annem Ezidi. Biz e, ve onun tabii ki akrabalarıyla biz çok iç içeydik. E, yani çok erken bir dönem. Bir ve iki kuşaktır Müslüman olan bir aileyiz anne tarafından. Ve bu biz, bizim içimizde sürekli bahsi geçen ama bir, bir şekilde bütün kendi dininden, kendi kültüründen vazgeçmiş gruplarda veyahut ailelerde olduğu üzere bir yara idi. Fakat bu hani çok da açılmış bir yara değildi bizim açımızdan. Ee, çünkü açıkçası biz de Ezidiler üzerine pek de iyi şeyler e, duy, duyarak büyümedik onlarla ilgili. Hep kötü şeyler anlatıldı ve korkutuldu bu insanlar bizlere karşı. Fakat tabii ki bendeki ezidileri bu kadar canlı tutan şey aslında çok basit. Bunun hiç de böyle bir akademik, duygusal şeyi yok. Bir iki tane şey var, çok açık söylemek gerekirse. Birincisi, çok sevdiğim bir arkadaşımın bana sunduğu katkılar ve verdiği katkılar olduğu Hikmet Yüksel. Kendisi Urfalı ve bu ezidi ezidi kültürünün en kült kahramanlarından birinin soyundan geliyordu ve ben ondan sürekli dedelerinin hikayelerini dinledim. Ve Bu hikayeleri dinledikten sonra 2005 yılında 2005 yılında Urfa Biren şehirde Oğlakçı köyünden Oğlakçı köyünde bu bu aileyi ziyarete gittim. O dönemler halen Urfa'da yani çok iyi hikayeler bilen, çok iyi öyküler bilen birçok kişi vardı. Ve ben e, tesadüf eseri, o, bunların çoğunu kaydetme şansına ulaştım. Bunları kaydettim. Sonra aslında o dönem neyi kaydettiğimi çok da farkında değildim. Sonrasında e, tekrardan Diyarbakır'a döndüğümde, bir süre sonra boş bir vaktim olduğunda ben bu yaptığım kayıtları deşifre etmek istedim. Ve bunları deşifre ettiğim zaman aslında burada çok önemli bir kaynağın olduğunu ve bu kaynağın deşilmesi gerektiğini gördüm. Şimdi bu bu tabii benim Ezidi meselesine girişimin ikinci vesilesi oldu. Çünkü çok açık ve net bir şekilde söylemek gerekir ki hani bu burada bir akademik açık vardı. Yani boşluk boşluk vardı ve ben benim okuduğum kitaplar yani 90'lı yıllarda ve 90'lı yılların başı 90'lı yıllarda yayınlanan kitaplar veyahut 2000'li yıllarda 2000'in başlarında yayınlanan kitapların hepsinde de sorunlar var idi. Ve e, bunların çoğu da aslında Türkiye Ezidileri üzerine değildi. Türkiye üzerine Türkiye Ezidileri üzerine yazılan kitapların da bir kısmının belli politik sıkıntıları vardı. Yani hem soldan hem de sağdan bir yani ezidiliği başka yönlere çekmeye çalışan bir alandı, alan vardı. Bu yani benim aklımda şekillenen şey bunu daha akademik bir şey oturtabilir miyiz? Ve bu burada bir iş yapılabilir miydi? Sonrasında işte 2005 yılı itibariyle Bilgi Üniversitesi'nde bunun şeyini bulduk. Alanını bulduk. Aslında benim derdim olan şeyler bir süre sonra üniversitede bazı hocaların da derdi. Oldu ve onların desteğiyle Bu bir şekilde e, Günümüze kadar geldi Şimdi senin anlattığın şeyde Ben çok önemli iki nokta Gördüm Hatta bir nokta diyeyim bunu birleştireyim Çünkü e, Bir akademik çalışmaya girişirken Bunun böyle sebebini sorduk biz burada Neden giriştiğini Ve de e, dert konusunu hemen böyle gündeme getirdim e, Bu şöyle bir yoruma yol açabilir kolayca bir yoruma Ya işte Amedin zaten bu konuda ciddi Arka planı varmış ya da bu konuyla ilgili derdi varmış. Konuya odaklanmış işte şahsi sebeplerden ya da belki duygusal sebeplerden gibi bir yorum yapılabilir. Ama çok kolayca olacaktı. İşin içinde çok önemli bir şey söylediğim bir akademik bir boşluk varmış. Yani bu, bu kişi benim böyle bir e, ilişkim olmasaydı da o asıl o ikinci sebep. E, akademik bir boşluğu fark edebilmek ve bir kaynak. Ya Bunların e, ikisi de e, tamam bir motivasyon var o işin içinde ama kaynağın e, bu kadar deşilmemiş olması, e, akademik boşluk ve olan eserlerin e, şeylerin ciddi sıkıntılarının olması. Yani akademik çok boşluk önemli. o kadar o kadar ciddi bir şekilde var ki. Yani be, be, ben de bu hani okuduğum akademik metinlerin bende yarattığı kirliliği ben halen üzerimden atabilmiş değilim. Yani bu bence çok önemli. Mesela biz 2009 yılında yaptığımız araştırmanın ilk ürünlerinden birini yayınladık Kalan Müzikte. Ve yani şu anda elimde olsa o metnin büyük, yani o, o albümü toplayabilirim. Hmm. Yani hı hı. Çünkü o kadar büyük bir açlık var. Ama bu açlık sadece akademik bir açlıktan, şey, açıktan dolayı değil. Yani cemaatin kendisinde de belki sonrasında tartışırız. Bu açıklığa sebebiyet verebilecek sıkıntılı alanlar var. Çünkü bu, bu insanların 12. 13. yüzyıldan bugüne hiçbir zaman bir yazılı kitapları olmamış. Ve dolayısıyla tüm kültür bir şekilde sözlü olarak aktarılmaya başlamış. Şimdi bu sözlü kültür tabii ki kendisiyle birlikte büyük bir sıkıntıya yol açmış. Nasıl bir sıkıntı? Şimdi bir kere bu insanlar farklı kültürlerle birlikte yaşıyorlar. Yani Araplarla, Hristiyanlarla, bunların içinde belli ayrımlarla, yani Süryanilerle veyahut Ermenilerle, Kürtlerle birlikte yaşıyorlar. Yani Müslüman Kürtlerle bir dönem işte Yahudi Kürtlerle de yaşamışlar. Ve Ermenilerle, farklı farklı Ermenilerle yaşamışlar. Yani Anadolu Ermenileriyle de yaşamışlar. Kafkasya'daki Ermenilerle de birlikte yaşamışlar. Suriye'de farklı bir kültür var. Irak'ta farklı bir kültür. İran'da farklı bir kültür. Ve bu kültürel yapı kendisi içerisinde birbirinden aslında kültürel anlamda, dini anlamda değil, kültürel anlamda farklılıklara yol açan bir cemaat ortaya çıkarmış. Biz İlk bu işe başladığımızda 2000'li yıllarda bize anlatılan her şeyi doğru kabul ettiğimiz için bizim kafamızda çok yanlış bir ezidilik oluştu. Çünkü bize kendisini anlatan bize kendi cemaatini kendi dinini anlatan insanların aslında kendi cemaatine ve kültürüne ve dinine o kadar hakim olmadığını biz 2010'da anladık. Ta ki bu işin Membağana gidinceye kadar. Yani Irağa gidene kadar. Ne zaman ki Irak en üst rütbeli yani en dindar insanların olduğu yere gittiğimizde biz aslında birçok şeyin gerçeğini orada anladık. Keza yine Ermenistan'da da öyle. Almanya'da da öyle. Yani bu sadece hani burada topu sadece kaynaklara atmamak lazım. Yani kaynağı şekillendiren merkezde de bir sıkıntı var. Karşılıklı bir iletişim var aslında. Aynen. Orada. O yüzden biz araştırmanın ismini karşılaştırmalı Yezidiler diye koyduk. Çünkü yani bunu akademik alanda karşılaştırma yapmanın bir anlamı yok. Yani X ne yazmış, Y ne yazmış bunu araştırmanın artık bir anlamı yok. Artık yani bu bu tarz bir araştırma aslında galiba Türkiye'de hem veya daha doğrusu tüm Orta Doğu'daki cemaatler için artık şart bir duruma geldi. yani Yani artık o kadar kolay bir şekilde Alevilik diyemeyiz. Müslümanlık da diyemeyiz. Hristiyanlık da diyemeyiz. Yani bunları kendi içerisinde bölmek, bunları ayırmak ve böyle araştırmak lazım. Bakın yani Avrupa'daki birçok kitap aslında böyle. Irak Yezidileri Sözlü Kültürü, Suriye Yezidileri Sözlü Kültürü, Ermenistan Yezidileri Sözlü Kültürü veyahut başka bir isimle yayınlanan bir sürü kitap var Avrupa'da. Peki bunlar Türkçe, Türkçe'ye nasıl çevriliyor? Yezidi, Yezidiler. Yezidiler. Yezidi sözlü kültürü. Yezidi kültürüne giriş. Yezidilik ve Yezi diler. Yezidi, hep hep bir genel genelleme. Çünkü biliyor ki genelleme üzerinden satabilir bunu. Yani bir pazarlama taktiğine kurban ediliyor bu insanlar. Şeyi düşünmüyor. Yani ben bunu yapıyorum ama acaba bu yani Türkiye'deki kamuoyunda nasıl bir şey yaratacak? Bunu hiç düşünmüyor. Onu hani bir ortaya bir şey salıp geri çekilme durumu tam da bu. Peki bu şimdi sözünün bir kısmında şeyden bahsettin ama üzerinden geçtik hani 2005 yılı itibariyle bir araştırmaya başlandı diye bahsettiğin kısaca o araştırmadan bahsedilmesine gayet uzun soluklu bir araştırmadan bahsediyoruz. 2005 ya da 6'da yanlış hatırlamıyorsam başlıyor ve bugünden kadar devam ediyor. Elimizdeki... Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerinde yazdıkları kitabı da bu projenin verimlerinin ilki, pardon ilki şey miydi? Albümdü. Evet, ilk kalan albüm. müzikten çıkan albüm Şu anda piyasada yok, tükendi. Hı hı. İkincisi de bu devasa kitap. İstersen o projeden biraz bahsedelim. Tabi. Yani aslında o bizim yaptığımız işin bir ön ayağı oldu. Yani biz o iş sayesinde bugünkü işleri yapabildik, bugünkü kitapları hazırlayabildik veyahut yayınlanacak olan kitaplar o günün verdiği güçle çıktı. Biz ne yaptık o dönem? İşte çok küçük yani okulun, hatta okulun değil, bölümün, tarih bölümünün kendi bütçesinden bize verilen küçük desteklerle Urfa'da, Batman'da Mardin'de, Diyarbakır'da bu tarz bir araştırma yapmaya başladık çünkü önce Türkiye'deki ezdiler üzerine gidiyoruz. Evet, evet. Çünkü bizim yapmak ist çünkü sonuçta burası ezidi cemaatinin e, ana vatanı yani Hakkari özellikle ve Hakkari çevresi yani günümüz Hakkari'sini göz önüne almayıp biraz daha geniş bir coğrafya olarak düşünerek o yani o, Hakkari toprakları bu cemaat için kutsal ve vazgeçilemez topraklar. Dolayısıyla öncelikle buraya bakmak lazım. Çünkü İhraç göç edenlerin de büyük bölümü buradan göç etti. Suriye göç edenler, Suriye'ye göç edenlerin neredeyse tamamı e, Urfa, Mardin bölgesinden göç etti. Ermenistan'a göç edenler e, Osmanlı Rus Savaşı ve sonrasında 1915'te yine Türkiye'den göç ettiler. E, Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'ya göç eden Ezidiler de 1960-70 itibariyle başlayan o göçle birlikte Türkiye'den gittiler. Dolayısıyla önce buraya bakmak lazımdı. Burada ne oluyordu ki bunlar oraya gitti? Ayrıca burada ne var, orada ne var? Bunu karşılaştırabilmenin en temel yolu buraya bakmaktı. Biz de buraya bakalım dedik. Fakat burada da şöyle çok ciddi bir sıkıntı var. Burada da yüzüne bakacak kimse kalmamış. Yani binlerle ifade edilen, yüz binlerle ifade edilen nüfus 400'e düşmüş. Şu anda Türkiye'deki e, ezidili şeyi nüfusu 400 mü? Yani 400 civarlarında. Hadi, hadi bilemediniz 500. 500 en iyi ihtimalle. Bu 500'ün kesinlikle büyük bir bölümü tabii ki Almanya'ya gidip geliyor. Ama hmm. Türkiye'de yani 400'ün üzerinde, <gülüyor> 400-500'ün üzerinde ezidi yok. Biz işte bunu anlayabilmek için önce yani. bir Türkiye'ye Hipitopu 3-4 bina. İstanbul'da 3-4 binanın tabii, tabii. nüfusu kadar bir şey tabii. kalmış yani. Bu bu bize çok önemli bir şey sağlayacaktı. Biz sonuçta Ermenistan'a, bakın biz geldik diyemezdik Ermenistan'daki ezidilere veyahut Irak'takilere veyahut herhangi bir yerdekilere. Bu Türkiye araştırması bize hem daha büyük bir araştırma yapabilmenin çevresini hem de bilgisini sağladı. Evet. Biz aslında bizim ilk araştırma sahamızdaki tüm bilgilerimiz kitabi bilgilerdi. Bu, bu kitabı bilgiler işte Türkçe'ye çevrilmiş veya Türkçe'ye çevrilmemiş, İngilizce veya Fransızca yazılmış olan kitaplar üzerineydi. Biz kitaplar üzerinden bir ezidilik biliyorduk ve açıkçası kitaplar üzerinden bildiğimiz ezidiliği gidip Urfa'da görmek istedik. Gidince bunun böyle olmadığını, bunun başka bir şey olduğunu, aslında bu adamların hiçbir dönem buraya gelmediğini, bu kitapların çoğunun masa başında yazıldığını gördük. Bu işte bizi Başka bir çalışma yapmaya itti. Ama az önce de söylediğim gibi. Yani biz ilk çalışmamızda kitabi bilgilerin içinde çok ciddi hatalar olduğunu gördük. Fakat sonrasında aslında farklı farklı yerlerde saha çalışması yaparken şunu da fark ettik ki biz de aslında hata yapıyormuşuz. Aslında bizim yazdıklarımız da hatalıymış. Çünkü bizi öyle yönlendirdiler. Yani bizim cemaat... yani kitabi bilgiler hatalı ve yanlıştır. Aslında aslı, bu, bu işin aslı bu işi yaşayan kendisini kendisinde özümsemiş olan insanlardır diye düşünüyorduk. Ve bize anlatılan neredeyse her şeyi biz doğru olarak kabul ettik. Fakat sonrasında gördük ki hayır bu böyle değilmiş. Çünkü insanların bir kısmı gerçekten bilmediğini kabul etmiyor. Ve senin sorduğun her şeye İster hatır gönül icabı olsun, ister seni sevdiğinden olsun, ister kötü niyetli olsun cevap vermek istiyor. Ve sana verilen cevapları sen doğru olarak kabul etmeye başladığın andan itibaren işte bizim de düştüğümüz hata başlıyor. Biz de bu yüzden ikinci bir çalışma yapmaya karar verdik ve bu, bugünkü kitaplarda aslında bir şekilde onun sonucu olarak ortaya çıktı. Peki bu proje boyunca nereler gezildi? Ermenistan. Suriye, Irak. Irak, Ermenistan, Türkiye, Almanya buralarda saha çalışması yaptık. Ayrıca Türk Osmanlı Arşivinde ve İngiliz Ulusal Arşivinde de arşiv çalışması yaptık. Şimdi bu kitap sadece arşivleri evet. içeriyor. Hı -hı. Sağ kısmını ilgili bir şey yapılacak bu toparlama. Yani şöyle bir şey. Şimdi elimizde istemediğiniz kadar malzeme var ve bunları hakikaten nasıl bir şekilde yayınlayabileceğimizi çok da bilmiyorduk. Yani biz ilk 2005'te bu işe başladığımızda hiç fotoğraf çekmiyorduk, hiç görüntü de almıyorduk. Çünkü gerçekten de o tarz makineler sizin iş yapmanızı engelliyor. Biz tarih bölümünün öğrencileri olarak klasik bir tarih bölümü fikri üzerinden gidelim. Ses kayıt cihazını çalıştırıp. Ses kayıt cihazını mümkün olduğu kadar küçük bir makineyi alalım <gülüyor> ki o makine aradan kaybolsun ve unutulsun. Mikrofonu olmasın. Gidelim konuşalım. Kayıtlar yapıp bunlar üzerinden bir bilginelenim ve bir şeyler yapalım derdindeydik. Fakat sonrasından işte okuldaki hocalarımızın da yönlendirmesiyle ya, ya bu kadar yerlere gidip bu günlerce aylarca kalıyorsunuz. Hani neden fotoğraf çekmiyorsunuz? Neden bunları görüntü olarak kaydetmiyorsunuz? Veyahut neden daha iyi ses kayıt cihazları alıp bunları bir şekilde değerlendirmiyorsunuz dediklerinde de işte bu sonuç bu oldu. Yani bir işte ilk kalanın işi neredeyse böyle çıktı. Yani biz onları Almanya'da, Türkiye'de, Irak'ta, otel odalarında yani çok garip garip yerlerde çekimlerini yaptık ve onları yayınladık. Şimdi tabii ki sonrasında da belki vakit olursa konuşulur. Ee, tabii ki bir belgesel oluyor artık bu. Bir DVD olacak tekrardan ee, geniş çaplı bir fotoğraf albümü. Ee, National Geographic'ten bir ekimin yardımıyla e, hazırlanıyor. Bunun dışında tabii yeni arşiv kitapları var. Biz arşivde bulduğumuz e, Abade İbiliş adlı kitabın Türkçe'ye e, transkripsiyonunu yaptık günümüz Türkçe'sine. E, İngilizce kitap çevirileri var. Yani aslında bu işi bir bütün olarak bir bu konuda araştırma yapmak isteyen insanlara bir kaynak sahası olarak oluşturmayı planladık. Peki bu e, saydığın ülkeler e, dünya üzerinde Yezidilerin yaşadığı yegane ülkeler mi yoksa e, henüz sizin de gidip e, görmediğiniz e, Yezidi grupları var mı dünyada? Tabii ki var. Ama bu Şöyle bir şey bizim yapmak yani genel ayrımı olan yerleri tercih ettik. Ya mesela yani Suriye çalışmak çok aslında çok mantıklı değil. Çünkü Suriye biraz Irak biraz Suriye. Şey biraz Irak biraz Türkiye. Ama Ermenistan Ermenistan'dır. Irak Iraktır. Türkiye Türkiye'dir. Almanya Almanya'dır. Tabii hani benim gitmek isteyip de gidemediğim yani bu biraz daha aslında biraz da maddi sebeplerle olan şey tabii ki Sibirya'dır yani Sibirya'ya 1900'lerin ortalarında giden Dados'u gönderilen sürgün edilen çok da büyük olmayan bir cemaat vardır yani gerçekten orayı gidip görmek gerekebilir Yani çünkü bir bütün olarak tüm doğasını tüm, tüm dünyasını doğalarını ibadetini, inanışını bu bütün geleneğini doğa üzerine kurmuş olan ve güneş üzerine aydınlanma üzerine ateş üzerine kurmuş olan bir dinin hani Sibirya'da nasıl şekillendiğini görmek isterim. Ama bu hani bu sadece bu sadece Sibirya için değil, bu Almanya'da da öyle. Yani şehirlerle şehlik pirlik yani bir dervişlik sistemi üzerine kurulan bu e, yapının hakikaten Avrupa'nın göktenenlerinin arasında nasıl şekillendiğini sizin de görmeniz lazım. Peki e, zannediyorum konuşacaklarımızın henüz çok başındayız. Çok başındayız. Ve ilk programımızın sonuna geldik. Şimdi böylece bir tanıtım ve evet. temel olarak ne yapılmaya çalışılmış, konu neymiş gibi oldu bu programımız. Bir türk mukaddime yapmış olduk. E, bir incelen kültür klasiği olarak bir programla hiçbir konuyu kapatamıyoruz. E, kapatamıyoruz. <gülüyor> Ee, o zaman Ahmet, e, dilersen seni önümüzdeki haftada e, aramızda görmek isteriz. Bu mevzuyu konuşmaya devam etmek için. Bu hafta katıldığın için çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Ee, programı kapatırken incelenkültüretgmail.com iletişim e, mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olalım. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler.